Sana Nisan'a programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Doğan Cüceloğlu ve dostum Polat Doğru her hafta sizinle birlikte yaşamın belirli bir yönünde bir farkındalık sohbeti yapıyoruz. Polat'cığım merhaba. Merhabalar hocam. Çok çok teşekkür ederim. ya. Yani her hafta beni onore ediyorsunuz dostum diyerek. Sağ olasınız. Öylesin. Evet. Sağ olasınız hocam. Çok çok teşekkürler. Hocam bu hafta Çaresizlik konusunda konuşalım istiyorum. Hmm. Hazırlığımızı da öyle yaptık. Evet. Gittik gezdik dolaştık falan ama onu konuşmadan önce siz geçenlerde bana bir araştırmadan bahsettiniz. Bu araştırma iyimserler ve kötümserlerle ilgili. E, onu bir kere de burada anlatabilir misiniz? Ben dinleyen herkesin çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Yani bunun ana babalara bir mesajı var, öğretmenlere bir mesajı var, bireylere bir mesajı var ...İyimserler ve Kötümserlerle ilgili o araştırmayı anlatırsanız. Evet. Bu araştırma temelinde bir meslektaşım, Martin Seligman adında bir meslektaşımın... ...ki iki kitabı Türkçe'ye çevrildi, Gerçek Mutluluk ve, ve Öğrenmiş, öğrenmiş iyimser. İyimserlik. ...araştırmalar yapıp, geliştirdiği e, ve sonradan bunu yazdığı, tanıttığı konferanslarda falan anlatımlardan çıkıyor. Ben özetlemeye çalışıyorum. Hı hı. Şimdi, <gülüyor> bütün bu araştırmaların sonucunda ortaya çıkıyor ki... E, ...iyimserle kötümsel arasındaki fark, e, olayları kendine nasıl yorumladığıyla ilgili. Bu kişinin kendine... ...yorumlayış tarzı... ...aradaki farkı meydana getiriyor. Şimdi... ...herhangi iyi bir olay olduğu zaman... Evet. <gülüyor> iyimser diyor ki... ...benden dolayı. Yani bu... <gülüyor> e, ...zaten ben yapabilirim bunu, diyor. Bu yani... ...kaynağın en cevabını veriyor. Hı -hı. Kaynağı benim. E, ve... E, ...bu iyi olan şey... ...hayatın her yönünde olabilir, Aha. ben hayatın her yönünde başarabilirim, evet. yapabilirim. Ve ayrıca da <gülüyor> her konuda yapabilirim, sadece Aha. belirli bir konuda değil. Şimdi, iyi bir şey olduğu zaman Kötümser diyor ki, tesadüf ya. Yani işte <gülüyor> öyle bir şey, öyle denk geldi. Yoksa olmaz mı bana şey? Kendi başına geliyor olmasına rağmen. Evet, mi? evet. <gülüyor> Ee, ayrıca e, hayatın her konusunda diye ancak işte böyle şeyler de olur ara sıra böyle şeyler tesadüfen oldu böyle şeyler de olur bir kere oldu daha da başka olmaz böylelikle çok arada bir fark oluşmaya başlıyor şimdi kötü bir şey olduğu zaman bakıyorsunuz farkına varmadan ama bu sistem pat pat pat pat hemen devam ediyor iyi diyor ki. Ya o koşullarda ne beklersin ki? Bu durumdan dolayı böyle oldu. İşte bu konuda hazırlanamamıştım. Bu konu var ya bu konudan böyle oldu. Bir kerecik olur başka olmaz bu. Tamam mı? Kafaya takmıyor hiç. Anladım. Kötü bir şey olduğu zaman e, kötümser diyor ki. E biliyorum zaten ne olacak ki bana? Yap bu zaten. Kaderim bu. Böyle olur zaten. Başka bir şey olmaz bana. Her konuda olur ve her zaman olur. Vurmuş bir kere. Böyle bir tavrı içerisinde. Ve <gülüyor> bir de şunu söyleyeyim. Bunu keşfettiğin zaman aslında eleman seçerken özellikle pazarlama falan konusunda çok yararlanıyorlar. Acaba iyimser mi kötümser müser mi şeklinde? Ama çok belirleyici hocam. İstatistiksel olarak da baktığında bakıyorsunuz iyimserler daha uzun ömürlü yaşıyor. ...daha kaliteli bir yaşam oluyor. Sağlıklı hı hı. oluyor. Ve insan ilişkilerinde... ...hep olumlu, sorun yaratan değil... ...sorun çözüm Aha. şeklinde oluyor. Ee, kötümserler... E, sağlık konusunda... ...bayağı sorunlar var. Hem bedensel sağlık... ...hem de psikolojik sağlık. Çok depresyona çok yatkın oluyorlar. Evet. Depresyon... ...salgınına. Ayrıca e, iş hayatında ...verimsiz, üretimsiz ve... ...kalitesiz ve... ...kısa ömürlü oluyorlar... istatistiksel olarak anlamlı bakımından... ...o zaman çok önemli bir... E, hakikaten durum ortaya çıkıyor... ...tabii... ...acaba bu doğuştan mı böyle... ...yoksa çocuğun içinde yetiştiği ortamdan mı böyle... ...onun araştırmasına... E, ...girmiş oluyor... ...ama... E, ...şu da... ...bugünkü kavramız bakımından çok önemli... ...o şekilde ortaya çıkmış vaziyetteki... Kötümsel olanların çok çok çok büyük oranda hissettikleri çaresizlik. Aynen öyle hocam. Benim de bu çaresizlik konusuyla bahsedilen araştırmayı ilişkilendirdiğim yer orası. Yani insan kötümser olduğu zaman yaşamda en net yaşadığı duygulardan bir tanesi çaresizlik. Ayrıntılarıyla da konuşacağız onu ama arkadaşların hazırladığı sokak soruları var hocam. İttiler sordular, vatandaşların size sorduğu sorular. Önce evet. bir onları dinleyelim. Evet. Ondan sonra... Bu konuyu şöyle bir detaylı bir şekilde ele alıp konuşalım bugün hocam. Tamam. Çaresiz olmanın kökeninin güçsüz olduğu söylenir. Bu doğru mudur? Yalnızlıklı insanı çaresiz kılar mı? Çaresizliğin bir çözümü var mıdır? Çaresizlik yaşamamıza nasıl yansır? Ee, çaresiz insan güçsüz insan mıdır? Ee, Hayat her şeyin çaresi var mıdır? Çaresiz olduğumuz zamanlarda ne yapabiliriz? Neden çaresizliğe düşeriz? Ee, insanların, yani daha doğrusu insanlığın bu kadar çaresizlik içinde olması, e, insanların dini duygulardan, dinden ve maneviyattan uzak olmasına bağlıyor musunuz? Hayatta her şeyin bir çaresi var mıdır? Çaresiz insan, güçsüz insan mıdır hocam? Evet, e, her zamanki gibi gerçekten son derecede e... çok anlamlı sorular hocam. Evet. Yani e, şimdi bunları Teker teker ele alıp cevaplasak zaten programda anlatmayı istediğimiz her şeyi anlatmış olacağız. Süreç içerisinde hepsi cevaplanıyor diye düşünüyorum ben. Evet. Benim en çok merak ettiğim şey şu hocam. Yani ben doğan herhangi bir çocuğa baktığım zaman gerçekten bir savaşçı görüyorum. Yani böyle çaresizlik o bu falan filan gibi bir durum görmüyorum. Düşünün yaşamla ilgili becerileri geliştirmeye çalışıyorsunuz. Yani yürümeyi yeniden öğreniyorsunuz. ...konuşmayı öğreniyorsunuz... ...dişleriniz çıkıyor... ...duyu organlarınız gelişiyor... Yani ...en basit anlamda yemek yemeyi... ...tuvalete gitmeyi falan öğreniyorsunuz... Bunlar, ...bunları yapan, bunları yapacak kadar... ...güçte ve dirayetli bir sistem... ...ne oluyor da bir yerde... ...bu çaresizlik meselesine dönüyorum... ...ben merak ediyorum hocam... ...nasıl değerlendiriyorsunuz evet, onu? Ve işin noktası da o biliyor musun? Yani çocuk doğduğu zaman... <gülüyor> Ee, i̇şte neurobiyolojik yapılan çalışmalar ve özellikle örtük bellekler üzerine yapılan çalışmalarda Çocuğun doğuştan 6 saat sonra e, bu örtük belleği geliştirdiğini Doğru. Konteks değil ama iç beyinde, orta beyinde, talamus düzeyde ile ilgili Bir sürü belirtile kayıtlar var Şimdi e, çocuk kendisinin bir potansiyel olduğunun farkında hı hı. Yani yapabilirim ama e, gelişmesi gerektiğinin de farkında hissediyor. Böylelikle o ilk zamanlarda iki tane sorunun cevabı çok önemli. Hı hı. Ve çocuk bu soruyu soruyor. Ee, beni olduğum gibi kabul ediyorlar evet. mı, değer veriyorlar mı? İkincisi Aha. de e, güvende miyim? Doğru. Şimdi sen güvendesin ve seni olduğun gibi kabul ediyoruz, değer veriyoruz, seviyoruz mesajını aldığı zaman... Hı hı. ...bakıyorsunuz e, beyin çalışmaları gösteriyor ki... ...tam bir büyüme başlıyor... Hı. ...beynin gelişmesi ilk 6 ayda... ...ilk iki yılda müthiş bir çark... ...başlıyor bütün salgı besleri falan... ...ve... ...öğrenme süratle yer alıyor... Doğru. ...bu beynin değişik bölgelerindeki... ...bu sinapsların... E, ...kurulması, özelleşmesi... E, ...birçok boyutlara yayılması falan... ...müthiş bir hızla oluyor... Tamam. ...ve... Yavaş yavaş yapabilen... muktedir olan bir insan Aha. yolculuğu... ...başlıyor. Ee, ama... ...bu dönemde ilk 6 ayda bile... E, ...diyelim ki... E, <gülüyor> ...yapabileceği bir şey yapmasını... ...engelliyorsun. just diyorsun. Şşşt, diyorsun. Çünkü <gülüyor> diye ses çıkarmış vaziyette. Yavaş yavaş bir çekilme, korkma... ...geriye doğru varoluşundan utanma gibi bir durum ortaya çıkmaya başlıyor ve çaresizliğin yani yaşam olup bitiyor ama benim yapabileceğim bir şey yok kısıtlıyım elimden bir şey gelmez duygusu bu kökleri atılmış böyle oluyor böyle diyorsun, evet. ve buna insanlık tarih boyunca bir isim bile bulamamış biliyor musun yine bu e, sözünü etmiş olduğum e, Martin Seliman Selim, Tesadüfen e, fark ediyor bunu. Fark değil mi? ediyor. Şimdi e, depresyonu biliyoruz. Evet. Neden depresyon olur? Genellikle zaten tıp ve psikiyatrolerin çoğu tıp zeminli gelmiş olarak yani biyolojik dengesizlikler ve tamam. e, beyinde aksayan şeyler çerçevesinde. Ee, i̇stersen şey anlatayım bu nasıl buldu? Anlatın anlatın ee, hocam o Martin Seligman'ın deneyi önemli bir deney. Öğrenilmiş çaresizlik, evet. ortaya... bir o, evet, ama... öğrenilmiş çaresizlik kavramını ee, ismi o evet öğrenilmiş çaresizlik. O zamanın meşhur psikologlarının birisinin yanında olarak giriyor Solomon evet. falan öğrenmeyle ilgili şeyler yapıyorlar araştırmalar falan yapıyorlar ee, başka bir şey bu da gözlemliyor ve bazı şeylerin tam oturmadığını görüyor Aha. kendisi. ...bir araştırma düzenliyor. Üç grup köpek alıyor. Tamam. Birinci grup köpek hiçbir şey yok. Özgürce neyse... ...onlar yaşamına devam ettiriyorlar. İkinci grup köpek... Ee, ...de köpek giriyor... <gülüyor> ...hafif bir şok veriliyor. Köpek... Neredeler hocam? Yer... E, yani bir, bir kafesteler mi? Bir, bir... kafesteler. Tamam. E, ve köpek o kafesten... ...bir manevriye basarak çıkabiliyor. Tamam. E, hatta manevriye basıyor... ...elektrik kesiliyor, kapı açılıyor, çıkıp gidebiliyor. Böylelikle ikinci gruptakiler... ...süratle şunu öğreniyorlar. Şok gelince basarım... ...kaçarım. Ondan sonra kaçarım. Yani kesiliyor, elektrik kesiliyor. Aha. Üçüncü gruptakilerde ...şok geliyor. Fakat öyle hazırlanmış ki ortağım. Ee, köpek ne yaparsa yapsın şok kesilmiyor. düğme müğme yok bunda. Evet. Evet. Tamam. Fakat şok ne zaman kesiliyor biliyor musun? Ne zaman? Çok enteresan. İkinci gruptaki köpek... ...kendisi Aha. kurtulmak için bastığı zaman... ...öbür, öbür, öbür grubunda. Esiriyor. Fakat <gülüyor> bunun ilişkisini kurmak mümkün değil. Mümkün değil, değil tabii evet. ki. Yani öbür köpeğin algılama dünyasında... ...kesildi. De Niye kesildi kadar. hiç bildiğim yok. Ve bu devam ediyor. On uygulama şeklinde. Ondan sonra esas deney... ...ya geliyor. Hı hı. Şimdi... ...deney tamamıyla... ...açıkta bir yerde... ...şok verme durumu var. Ee, şimdi birinci gruptaki... ...köpeklere şoku verdiğin zaman... ...köpek hop diyor hop diye çıkıyor. <gülüyor> kaçıyor hemen. Burada bir şeylik var diyor böyle. Sonra dönüp bakıyor yani ne oluyor diye. Ee, i̇kinci gruptaki... ...şok verildiği zaman... ...hemen basacak levye arıyor. Yani düğme arıyor değil mi? Evet. Basacak ve elektriği kesecek. Kesecek ve kaçıyor. Aha. Yani... ...neyse basılacak şey... onu ...ondan sonra kaçıyor. Üçüncü gruptakiler enteresan bir şekilde... ...isterlerse kaçabilirler. Evet. Elektrik şoku verildiği zaman... Hı, hı, hı, hı. diye... ...oldukları yerde inliyorlar, kıvranıyorlar... ...ne zaman kesilecek onu bekliyorlar. Bir şey yapamıyorlar. Of. Tamamıyla bir çaresizlik... ...içerisine girmiş oluyorlar. Ve... Bir de şunu görüyor, bu üçüncü gruptaki köpeklerde... ...bir insanda görebildiğin depresyonda neyi görürsün? Aldırmazlık, soğuk, soğukluk, bıkkınlık, bana ne? Ha ölmüşüm, ha yaşamışım, umurumda değil. Tavrına benzer tavırlar görüyor. Ve oradan acaba depresyonun temelinde çaresizlik var mı konusuna giriyor oradan öğrenilmiş çaresizlik Tabii. nasıl oluşuyor konusuna giriyor. Ve çok önemli bir kapı açılmış oldu. Hakikaten müthiş ya. Yani çok da acı hayvanların durumu o halde. Ama şimdi buradan çıkışla insanlara baktığım zaman onların durumu daha beter. Biz bunu yaşatıyoruz anladığım kadarıyla hocam. Yani ana baba olarak, öğretmen olarak, arkadaş olarak, eş olarak... ...hayatımızdaki insanları bunu yaşatma kudretimiz var benim gördüğüm kadarıyla. İzin ver iki tane öykü anlatayım. Lütfen hocam. Bir tanesi... <gülüyor> ...iki buçuk, üç yaşında bebek, çocuk olsun. Anne... ...kendine göre karar vermiş ki... ...işte dört tane köfteyi... ...bu çocuğun yemesi lazım. Evet. Veriyor. İki tane yedikten sonra çocuk diyor ki... ...doydum diyor. Doydum anne diyor. Anne diyor ki hayır doymadın. İki köfteyi doymaz diyor. Şimdi... ...bir kere şöyle bir durum oluyor. Çocuğun sistemi... ...çocuk nasıl çişinin geldiğini bilir. <gülüyor> Tabii. Evet. Ee, Kakasının geldiğini bilir, sıkıldığını bilir, hareket etmek ister şu veya Aha. bu şekilde, doyup doymadığını da biliyor. biliyor Sistem tabii. ona göre yapılmış. Çünkü diyor ki ulan... ben doydum diye hissediyorum, annem doymadın diyor. Burada müthiş bir kendi ilişkisinde evet. bir zarar var. Doğru. Ee, anne ısrar ediyor ve çocuğu bir kere anneyi babaya o devirde her şeyi bilen güçlü insanlar olarak gördüğünden dolayı. Hı -hı otorite. Bir de diyor ki demek ki diyor ben de bir bozukluk var. Yani Doğru. ben neyi yani doymadığını dahi bilecek bir insan değilim. Burada aslında kendi güven kendine güvenle ilgili yani doymadığını dahi bilemeyen bir insan yaşamda çaresiz, çaresiz bir insan olmalarını. Yani. İkinci öykü bana anlatıldı. Ee, 7 yaşında bir oğlan çocuğu. Aha. Annesi bir arkadaş Antalya'da anlattı. Hocam dedi biliyorum sizin onun için dedi, böyle durdum gözledim dedi. Alışveriş meşkiline girmeden önce işte bir yer varmış git çişini yap demiş. Bir duvarın arkası falan filan. Çocuk demiş ki, anne çişim yok demiş. Vardır vardır demiş. Hadi yap. <gülüyor> Şimdi diyor e, durumu hazırladı diyor. Bakalım. Ve çocuk diyor ki anne bitti diyor. Hayır bitmedi yap diyor. ...çocuk duruyor, anne bitti diyor. Bitmedi, yap! Deyince çocuk, anne bitti diyor. ağlamaya başlıyor. Ve bunu anne yapıyor. Ve hiç farkında değil. Ya. Tamam, tamam, tamam. Diyor. Bitmedi ama hadi bakalım falan filan diyor. Ve hala da böyle bir... ...utandırma peşinde. Abi, her gün... ...acaba biz şey yapsak, saysak evde, çocuklara kaç kere düşersin, dokunma, kırarsın, e, alma dedim sana. Elleme. Elleme, önüne bak. Laflarını toplasak. Evet. Bir günde ne kadar yapar? Bir haftada ne kadar yapar? Bir ayda, bir yılda ne yapar? Çocuk yedi yaşına gelinceye kadar kaç kere duymuştur bunu? Ve bunun farkında mıyız? Ondan sonra da diyoruz ki, benim sevindelerden sonra bazı <gülüyor> ana babalar geliyor. Hocam hiç kendine güveni yok, ne yapalım? Ama dediğin gibi çocuk böyle doğmuyor ki. Böyle doğmuyor ya, böyle doğmuyor. Yani inanamıyorum ben... mesela fiziksel bir sorunla doğan çocukların yaşamda tutunmak için verdikleri çabaya bakıyorum ben mesela. Ya diyorum ölmeyeceğim diye o kadar ciddi bir çaba sarf ediyor ki mekanizma. Diyorsun ki bunun yaşamda başarısız olması, güçsüz olması falan mümkün değil. Kendi gücü ölçeğinde, kendi kapasitesi ölçeğinde her şeyi yapabilecek bir şey var burada. Ve ne yazık ki biz sakatlıyoruz. Yani bundan eminim bizim sakatladığımız kısmından. Bunu 50.000 bin tane de kılıfa sokuyoruz. işte. iyi çocuk yetiştirmeye, bilmem neye, tehlikelerden koruma, her şeyi deneyimlemesin. Ben demiyorum ki çocuk 5. kattan atlasın ama bir diğer taraftan da... Buraya getiriyorsunuz. Yani birine bu kadar çok sen beceriksizsin derseniz. Evet. Benim önerim e, yok kanalı ile mi olur? veya da herhangi bir üniversitem üzerine alır. Bir enstitü kurulması e, öğrenilmiş çaresizlik mekanizmalarını araştırma enstitüsü olarak Türkiye'de kurulsun. Bölge bölge bölge bölge çocuklarımızı nasıl öğrenilmiş çaresizliğe ...gittiğimizin incelenmesi gerekir diye Fakat düşünüyorum. Fakat bunun bilim adamını da bulmak problem hocam. Yani öğrenilmiş çaresizlik çerçevesinde yetiştirilmemiş birileri olması lazım herhalde değil mi? Bunu araştıracak kişilerin de. Evet, yeterli kadar bulunacağından <gülüyor> eminim ben. <gülüyor> Bunu ciddiye almak çok önemli. Tabii yani. ki yani. Evet, çok önemli. Yaratıcılık, üretkenlik bakımından. Ben Polat... Ivan Aleksandroviç Gonçarov adında bir Rus yazarının evet, evet. Oblomov adında bir kitabını okudum. Ee, Yıldızla konuşmalarımız çerçevesinde ilgimi çekti falan okudum. Kitap 1859'da basılmış ve orada ee, İlya İlic Oblomov bu kahramanı Roman'ın kahraman evet, adı. kahramanı, hakikaten. Aa, baktığın zaman görüyorsun nasıl çaresizleştirilmiş ve o hale getirilmiş. 1859'da basılmış bu kitap. Müthiş. Şimdi <gülüyor> kendime göre notlar alıyorum tabi okurken evet, romanı. Tabii. Şimdi e, Zahar adında bir şeyi var bunun. E, hizmetkarı var. Hı hı. E, mesela <gülüyor> kitabın bir yerinde diyor ki Zahar olmadan ne kalkabilir, ne yatabilir, ne taranabilir, giyinebilir, ne de çorabını giyebilirdi. Ve bu bahsettiğimiz otuz yaşlarındaki falan bir adam. Doğru. Sonra um, <gülüyor> bir gün Zahar'la ilişkisinde, Zahar diyor ki, <gülüyor> Efendisine, o diyor ki, siz de diğerleri gibi yani kalsanız, gitseniz, ve o sırada ablam ...susuyor, sakinleşiyor. Ve... ...Zahar gidiyor. 15 dakika sonra... ...çağırıyor Zahar, Zahar, Zahar gel diyor. Ve titriyor öfkeden. Bir başkası ha diyor. Beni diyor bir başkasıyla... ...karşılaştırıyorsun ha diyor. Sen bilmiyor musun diyor. Ben hayatımda bir kere bile... ...çorabımı giymedim diyor. Bir kere kendim yemek yemedim, hep yedirildim diyor. Bir kere bile kendim duş almadım, duş aldırıldım. Bir kere bile diyor ben çamaşırımı giymedim, giydirildim. Sen diyor beni nasıl başkasıyla mukayş edebilirsin diyor. <gülüyor> o diyor kaba insanlara nasıl mukayş edebilirsin beni diyor. Sen yedirmedin mi benim yemeğimi diyor çocukken diyor. Sen diyor giydirmedin mi beni diyor. Ve <gülüyor> görüyorsun... ...acizleştirilmiş olmayı kabul etmiş ve zaten bir tık yatak koyunca canlıyorum. şeyde görüyorsun yani yataktan çıkmıyor adam. Yataktan çıkıyor, oturuyor falan bir şey içiyor sonra yeniden yatıyor. <gülüyor> Bütün ömrü öyle ve yaşam yanından akıp gidiyor. Aşık oluyor o çerçeve içerisinde bakıyorsun, için inancı yok. Sonra yazar bunun çocukluğuna gidiyor. Evet hocam. Babası bir köy ağası. Aha. ...ve babası öldükten sonra da işte o köyler ona kalmış vaziyette. Ee, i̇şte babasının zamanında nasıl bir aileye büyüdüğüne falan doğru gidiyor. Yani 1859'da basılmış ama ne müthiş, müthiş olacak Adam kesinlikle sosyal psikoloji, antropoloji... ...bilişsel psikoloji ve Martin Seliman'ın bulduğu her şeyi hissetmiş, gözmüş yani <gülüyor> psikolog olarak... Ee, Mesela çocuk diyor ki Anne dışarı çıkıp Oynamak istiyorum diyor Annesi diyor ki Ay sevgili İlyacık Ne diyorsun Tanrı aşkına Şimdi oynamak Durum olur mu Pısarısı pis Ayıcıklar var ormanda Ayaklarıyla geziyorlar Senin <gülüyor> kemiklerini kırarlar Şimdi ormanlarda Cinler var Sakın dışarı çıkma. Ve çocuk dışarı çıkamıyor. O ormanda ağaçların arasına. Fakat bazen kapıyı açık buluyor. Üzerinde ne var? Ayakkabısı varmış yokmuş umurunda değil. Bir fırlıyor. <gülüyor> Nasıl dalıyor o, o şeye doğru, tarlaya doğru, ormanlara doğru. Ve onu görünce zahar arkadan. Annesi Feryat'la, babası ve tabi <gülüyor> evin, iki <köpeği. gülüyor> evin iki köpeği hepsi peşine düşüyorlar. En çocuğu yakalıyorlar. Ne yaptın sen? Ay ne yaptın? Çocuk çırpınıyor ama geliyorlar. Battaniyelere sarıyorlar, pijamasını giydiriyorlar falan. Ve evi bütün kapılarını iyice kapıyorlar. Ve bakıyorum <gülüyor> ne müthiş ders. Ama halen böyle yetiştirilen çok çocuk var. Vallahi hocam bugün, bugün birçok evde yaşanan hikaye bu. Evet belki kaçıp sokağa çıkamıyor çocuklar. Fırsatını bulamıyorlar. Bugün güvenlik daha kuvvetli. Ama kendi yaşamları içerisinde bir şey deneyimlemelerine, kendilerini geliştirmelerine, anayla babanın belirlediğinden farklı bir yolda yürümelerine ben gene çok da izin verildiğini düşünmüyorum. Yani... Uyku saatinden yemek saatine kadar. Hayatta da bir düzen olmasın falan da demiyorum. yani Bu da yanlış anlaşılsın hmm. istemem ama bu düzenin kuruluş aşamasında çocuğun hiçbir şekilde dahil edilmediğini düşünüyorum ben. Evet. Tahmin ediyorum bu şimdi e, yani eskiden biz askerlere Çarıklı Erkan Alt derdik. Çünkü <gülüyor> köyde büyüdüğünden dolayı e, yaşamla boğuşma, güreşme ve çözümler üretme alışkanlığı geliştirilmiş. Doğru. Bahsetti. Bir yolunu buluyor çözümler. Aynen çözüyor. öyle. Şimdi apartman çocuğu dediğimiz e, tipler çoğun olmaya Doğru. başladı. Ve böylelikle kediden korkan, köpekten korkan, e, arı görmemiş, e, e, kuşu camın arkasından seyrediyor... E, ...inek böğürtüsünü ancak televizyondan eşek hiç görmemiş, e, anırtısını duymamış Aynen. bir nesil e, büyümeye başlıyor. Ve onlar herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman... ...hemen çevresinden yardım edilenler var. Ee, ben yaparım sen yap falan şeklinde. Ev ödevine dair edenler Ve o zaman... E, bu ...çaresizlik kavramı... ...önemli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Annenin babanın tahmin ediyorum... ...acaba ben çocuğumu... ...çıkan sorunlara... ...çözümünü engelleyen... E, ...ben yapamam duygusunu pekiştiren bir tavır içinde mi yaklaşıyorum. Yoksa onu yüreklendirecek yapabileceği bir tavır mı sergiliyorum diye sorması çok önemli diye düşünüyorum. Valla bu, bu söylediğiniz bence bir ana babanın kendine sorabileceği en önemli sorulardan bir tanesi. Yani e, sonradan burada çok problem var hocam. İçi boşalmış, yaşam enerjisi gitmiş bir dünya insan var ortalıkta. Yani ve bayağı bir sürü de araştırma var. Mesela depresyon kaynaklarının en önemlilerinden bu çaresizlik. Az önce siz söylediniz. Evet. Na, nasıl bir hayat sürdürecek bu insanlar? Nasıl devam edecek? E, ben bir başka boyutunu daha görüyorum bunun. Onunla ilgili ne düşünürsünüz bilmiyorum. Yani bir de her bir şeye atlayan insanlar var. Hmm. Yani sadece bu boyutuna değil her bir şeyden de bir parça almaya çalışanlar var ama onlar da hiç sebat etmiyorlar. Hiç sonuna kadar dayanmıyorlar mesela. Ya hiç girişmeyenler var. Onlar dediğimiz çaresizler. Bir de Sonuna kadar hiç götürmeye niyeti olmayanlar var. Yani... Maymun iştahları. Aynen, aynen, yani. aynen öyle. Buradan girişiyor. Bakıyorsun böyle sonuna doğru gidecekken birden vazgeçiyor başka bir şeyle ilgilenmeye başlıyor. Ve diyorum ki bu, bunda da bir problem var gibi geliyor bana. Yani hmm. bu da çok normal gelmiyor bana. E burada da bir problem var. Bu ikisinin ortasında sanıyorum bir yer bulunması lazım. Hocam ne yapacağız? ...konusuna geliyoruz orada yani. Bu dediğin üzerine pek düşünmedim ben ya biliyor musun? ilk defa Hı -hı. böyle bir soruyla karşı karşıya kalıyorum. Yani bu maymun iştahlı nasıl, nereden geliyor falan. Şey. Ama şimdi aklıma bir şey geldi. Heh. Şimdi... ...oblumamın çocukluğuna git. Kapıyı açık bulduğu zaman nasıl fırlamıştı? Aynen öyle. Ve... ...bu gitmek istiyordu. Yani evet, nereye gideceğini, gideceğini falan da biliyorum. Sadece öyle. fırsat buldum şimdi. Onun için hu hu hu, koşma koşma hadisesi. Ve yakalanmadan önce ne kadar koşabilirse, ne kadar dönebilirse, ne kadar ağaca dokunabilirse, Aynen. ne kadar ota dokunabilirse o kadar iyi Aynen. şeklinde bir durum vardı. Acaba bununla ilişkisi olabilir mi diye düşünüyorum. İhtimal hocam yani ben de çok emin değilim ama onu görebiliyorum yani. Orada da normal olmayan bir şey olduğunu görebiliyorum. Ya yani onun da üstüne düşünülmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, tamam hayattan keyif alalım, süreç önemli bunların hepsine kabul ama... Sonuç o kadar da önemsiz değil yani sonuç yokmuş gibi bir hayat yaşamakta mümkün değil bir yerde sonuca da ihtiyaç var. Evet. Ha nerede sonuç alacağımı oturalım birlikte karar verelim o ayrı ona bir şey söylemiyorum birinin belirlediği bir yolda sonuç peşinde koşuşturmak çok anlamda değil ama ben evet. seçiyorsam niye sonuca kadar gitmiyorum ki orada bir sıkıntı var bence. Şimdi bir çocuğun yetişme ortamını düşünelim. Evet. Hocam. Ee, Şimdi ...çocuğun yetişme ortamında anne var, baba var, hı hı. belki başka kardeşler var, Doğru. belki büyük anne var, büyük baba var, amca, teyze, hala olabilir, bilmiyor. Netice böyle bir yetişme ortamı var. Tamam. Şimdi <gülüyor> çocuk doğuştan keşfetmek, <gülüyor> başarmak, öğrenmek, şunu şuraya çekmek, bunu buraya yapmak ıı, tasarlanmış vaziyette. yani Fıtrat dediğimiz hadise bu, tamam. böyle doğuyor çocuk. Hı hı. Şimdi, e, diyelim ki çocuk e, sandalyenin üzerindeki bir şeyi alıp götürüp sonra gidip öbür taraftaki masanın üzerine koyacak. Tamam. Bu kitap olsun, oyuncak olsun, oyuncağını kutuya koymak olsun. Şimdi çocuğun e, esasında bunu alıp oraya götürürken alacak. Doğru mu tuttu? <gülüyor> Götürecek. Hı hı. Koyacak. Yani bakacak olursan eğer belki 7, 8, 9, 10 tane farklı farklı basamaklar doğru. var. Bu basamaklardan herhangi birisinde çocuk başarılı olmayabilir. Doğru. Düşürebilir. Yeniden alır. Hı hı. Şimdi böyle baktığın zaman ananın babanın şunu farkında olması lazım. Bu çocuk her bir bas, basamakta hata yapma hakkında sahip olmalı. Kendini düzeltebilmeli. Yanlış yaptığı şeyi düzeltip yeniden yapmalı. Ve o 7-8 basamağın terbirini teker teker yapa yapa her bir basamakta birer hata yapabilir. Sonunda başarmalı. Bunu yaptığın zaman şöyle bir mesaj veriyorsun. Başarıya giden yol başarısızlıklarla örülüdür. Onun için küçük başarıları kafayı takma tekrar tekrar yap git yap. Aynen öyle. Peki çocuk bir deneme yaptı. Alamadı eline, pat diye düşürdü. Oradan birisi geliverdi. "Ay canım, oyuncakları koymak istiyorsun? Ben senin için koy vereyim." dedi. Aldı, pat diye koydu. Verdiği mesaj ne? Ve hatırlıyorsun, zanlarım değerli izleyenler de hatırlarlar. Sandalyeye çıkmaya çalışan bir bebe, ben, psikoloji bitirmiş birisi, hoppa dedim sandalyeye çıktığım zaman babasının bana dedi, niye yaptın? Çıkmaya çalışıyor, ben de çünkü çıkmaya çalışıyor, sen niye yaptın? Baka kaldım. Bu dedi onun zaferi olacaktı, zaferini çaldım dedi. Vah. Wow. Ve benim aklımın ucundan geçmiyordu o çocuğu, çaresizlik mi öğretiyor. Hiç aklım ucundan geçti. Ben iyi amca olmaya çalışıyordum. Çıkamıyor canım, çıkamıyor. <gülüyor> Ona iyi amca olmaya çalışıyordum. Ya hocam tabii orada insan bunun peşinde koşturuyor. Ben kendi çocuğumda da görüyorum. Yani ben yapacağım diyor. Bırak sen diyebilirim. Hakikaten hayatım çok kolaylaşır. Gerçekten çok kolaylaşır. Bırak sen deyip ben yaparım. Ee, onun yapmaya çalışırken yarattığı kargaşadan daha azıyla bu iş hallolur. Ama uzun vadede yani. orada çok ciddi bir mutsuzluk var diye düşünüyorum. Bir, bir imkansızlık, bir sıkıntı var orada diye düşünüyorum. Yani, böyle... yani asansöre bindiği zaman çocuklar görüyorum böyle. Canım, ben dokunacağım diye. öyle ben Bir şey söyleyeyim size. zamanı var. Yani bir sene ben dokunacağım diyor. O bir seneden sonra kimin dokunduğunda çok önemsemiyor. Ben diyor biliyorum. İstersen basabilir. Onu halletmiş oluyor. Ona şimdi bak gözlüyorum mesela her yeni gittiğimiz yerin asansöründe ben basacağım diyor. Bildik yerlerin asansöründe hiç umurunda değil. <gülüyor> bir de buradan bir selam göndermek istiyorum. Şimdi e, ben e, Bursa'dan geldim. E, yeni kapıda çıktım. Aha. Herkes yürüyor. Bir anne, bizim geleneksel kıyafetlerimiz içinde falan, bir işte zannederim 16-18 aylık bir olan çocuğu galiba. Çocuk mu? dedi. Yere inmek istedi. Yere indi. Elini tutmaya çalışıyor. Yok. Ve çocuk yürümek istiyor. Ve anne misal etti. Bravo. Şimdi arkadan bakıyorum, içinde cızırd cız ediyordu. Acaba dedim, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Anne müsaade etti, böyle onu korumaya aldı. Onun yavaşlığında yavaş yavaş. Ama nasıl böyle yürüyor, öf patron ol. nasıl mutlu görsen. Şöyle geçtim, baktım, kendisi yürümek istiyor değil mi dedim. Evet dedi, doğrusu bu dedim? falan, gülüştük. Buradan selam göndermek istiyorum. Çok çok tatlı, annelerin yapması gerekeni yaptı. Aynen, o çocuk aynen. yürüdü.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 Hocam şimdi programın son 5 dakikasına girdik. Biliyorsunuz biz bu programda şeyi de seviyoruz. Ben bu soruyu da seviyorum. Peki ne yapalım sorusunu? Yani şimdi ana babalarla ilgili bir sık sık konuşuyoruz, söylüyoruz. Bu programda da söyledik. Onlara kendi yaşamlarını deneyimleyebilecekleri bir alan yaratın diyoruz çocuklar için. Tamam peki ben 40 yaşında bir adam olarak bugün fark ettim ki... Onlar oldu mu? Benim olmadı ama yakın <gülüyor> hocam. Yani <Evet>. 39 falan. <gülüyor> Yok kendimden örnek vermiyordum evet. ama yaşımızı da söylemiş olduk. 39 yaşında bir adam olarak hocam bugün karar verdim ya benim hayatımda bu öğrenilmiş çaresizlik durumu var. Ne yapabilirim hocam? Yani kalan ömrü de böyle mi geçireceğim? Yok mu bunun bir kurtuluşu? Bugün fark ettim hakikaten inandım size ya bana da böyle yapmışlar ben de böyle hissediyorum diye. Evet ee, bence çok önemli bir soru. Ve gerçekten de çok önemli bir e, alan hı hı. E, bir kere insanın değişmesi mümkün Evet ama Paulur küldür olacak bir şey değil hı hı. E, buna niyet etmek lazım hı hı. ve bayağı bir hazırlık yapmak lazım tavır olarak tamam. ben bunu ciddiye alacağım takip edeceğim şeklinde benim önerim e, her gün gün bitiminde bir beş dakika kendine ayırıp hı hı. E, bir ...günü gözden geçirip... Hı hı. E, ...o günün içerisinde... ...çaresizlikle... ...olaya baktı mı, bakmadı mı... ...elimden gelmez, yapamam... ...elimde bir şey yok, durumlar oldu mu, olmadı mı... ...buna bakmak ve... ...kendi iç konuşmasını takip etmesi lazım. Bu çok Aha. önemli. Yani şöyle bir olayda... ...ben mesela kendimde bunu yakaladım... E, benim abim, Şahin abi, benden iki Hı. yaş büyük, sürekli beni eleştirmiş. Ve ben onun eleştirmesini içselleştirmişim. Ondan dolayı bir şey yanlış gittiği zaman, yine kafanı kullanmadın değil mi derim kendime. Hı. Salak. İşte bak, bir <gülüyor> anı falan. Bunun farkına vardım ve bilinçli olarak gördüm ki bu gerçekçi değil. ...başarılarımı görmemeye ve başarısızlıklarıma odaklanmaya başlamışım. Hı hı. Onun için kişinin e, gerçekçi olmaya özen göstermesi lazım. Nedir bu? Başarısızlık halinde. Herkes başarısız olabiliyor. Doğru. Ama ben neden her zaman başarısız olarak görüyorum? Başarılarımı acaba hesaba katıyor muyum diye hı hı. kendisine sorması lazım. Neden bu oluyor acaba? Ben etkileyen bir amcam mı oldu? Dayım mı oldu? Bir öğretmenim mi oldu? Herhangi birisi mi oldu? Onun farkına varıp o gözlüğü çıkarıp benim başka bir gözlüğü takmaya, deneysel olarak evet, hazır olmam evet. lazım. Ve bu yorumumun üzerinde benim yarım sayfa falan bir şeyler yazmam lazım. Farkına vardı o an. O zaman, olduğu zaman gün içerisinde aha şimdi yakaladım falan şeklinde. Ve Çevremin beni nasıl yetiştirdiğinin iyice bilincine vardığım zaman kendim, kendimle olan ilişkimde bir de tabi eğer çocuklarım varsa, eşim varsa bana yapıldığı gibi yapmamaya, mümkün olduğu kadar olumlu şeylere tanıklık yapmaya özen göstermek lazım. Bir, ananın, babanın çocuğuna aferin diyeceği şeyleri keşfetmesi çok önemli ve bunun altında bir de kendimizin de aferin diyeceğimiz şeyleri görmemiz lazım diye Süper düşünüyorum. Süper söylediniz bunu hocam ya. Bunu hakikaten çok önemsedim. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Polatçım. Zevkli bir sohbet oldu. Çok teşekkürler hocam. Değerli izleyenler, başka bir programda buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.